O gün sizler bize üstün gelip bizi üzüntüye boğdunuz, bugün de bizim yüzümüze güldü ve sevinenler biz olduk. Diyordu Ebu Süfyan. Bunun üzerine Hazreti Ömer tekrar. İkisi asla bir olmaz. Bizim ölülerimiz cennete uçup giderken sizinkilerse çoktan cehennemi boyladı. Diye seslendi. Bu sözün de altında kalmak istemiyordu Ebu Süfyan. Bunu sizler söylüyorsunuz. Şayet dediğiniz gibiyse... ...vay bizim halimize. Halbuki bizim uszağımız var. Ama sizin uszağınız yok. Hazreti Ömer hangi sözün altında kalırdı ki? Hemen... Bizim Mevlamız Allah'tır. Sizin koruyup kollayanınız yok ki, diye haykırdı. Ancak Ebu Süfyan'ın tereddütleri hala geçmiş değildi. Hazreti Ömer'e bir kez daha seslenerek yakınına gelmesini söylüyordu. Efendimiz de müsaade edince... Hazret Ömer bulunduğu yerden kalktı ve Ebu Süfyan'a daha yakın bir yere geldi. Ebu Süfyan soruyordu. Allah için sana soruyorum ey Ömer. Doğru söyle. Biz... ...Muhammed'i öldürdük mü? Allah'a yemin olsun ki hayır. Hatta şu anda o senin sesini de duyuyor. Diye cevapladı Hazreti Ömer. Bunun üzerine Ebu Süfyan... ''Sen İbn-i Kamiye'den daha doğru sözlü ve iyi bir insansın.'' dedi. İşte bu inandığı değerleri Müslümanca temsil etmenin adıydı. Uhud bile olsa Ebu Süfyan yanı başındaki kendi adamına değil... ...kendisine kılıç çeken şahsa güveniyordu. Hükmünü de onun üzerine bina edecek ve... ''Sizler... Ölülerinizin arasında bazılarına işkence yapılıp da vücutları parçalanan... ...burun ve kulakları kesilerek etrafa dağıtılan insanlar göreceksiniz. Vallahi ben buna rıza göstermedim. Ne böyle yapmalarını emrettim... ...ne de yapanlara engel oldum. Dikkat edin. Gelecek seferki randevumuz... Önümüzdeki senenin başında yine Bedir olsun. Diyerek son cümlesini söyleyip geri dönecekti. Askerleri arasına döner dönmez de yol için hareket emrini verdi ve böylelikle Mekke ordusu hareket etmiş oldu. Ebu Süfyan ve askerleri geri dönüp giderken... ...Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...herhangi bir kötülük düşünüp düşünmediklerinden emin olmak istiyordu. Zira dönerken Medine'ye girip... ...kadın ve çocuklara kötülük yapacaklarından endişe duyuyordu. Onun için ashabının önde gelenlerini yanına çağırarak... ...arkadan düşmanı takip etmelerini söyledi. Şayet onlar giderken develere binip gidiyorlarsa zarar vermeden ayrılacaklar demektir. Ancak develeri bırakıp da atlara biniyorlarsa o zaman Medine'yi hedefleyeceklerdir. Bu ise açıktan bir talan demektir. Ve şayet böyle bir niyetlerini hissederseniz o zaman hepimiz bir olur ve nefsim ye kudretinde olana andolsun ki vallahi de üzerlerine yürürüz diyor ve asabının dikkatini bu noktaya çekiyordu. Allah Resulü'nden talimatı alan Ashab-ı Kiram Hazretleri, Akik Vadisi'ne kadar düşmanın peşinden gidecek ve aralarındaki konuşmalara bile şahit olacak kadar onlara yaklaşacaklardı. Bir grup müşrik, fırsat ellerindeyken Medine'yi talan edip öyle dönmelerini söylerken, Safvan i̇bn Ümeyye gibi bazı insanlar, ''Bunu aklınızdan bile geçirmeyin. Onların yeniden toparlandığını, ve ölümün üzerine nasıl yürüdüklerini görmüyor musunuz? Onların hepsini öldürmeden Muhammed'e ulaşmamıza imkan yok. Şimdi kazandığımız zaferi hezimete çevirmeden buradan hemen gidelim. Diyerek başta Ebu Süfyan olmak üzere müşrikleri savaştan vazgeçirme konusunda ısrar ediyordu. Derken Mekke ordusu uzun yol için kullanılan develere binecek ve yeniden yola koyulacaktı. Mağlubiyetten zafer çıkarma stratejisi işe yaramış ve hezimet görüntüsünden yeni bir zafer daha ortaya çıkmıştı. Bu görüntü Mekke ordusunu yıldırmış ve onları alel Uhud'u terk etmekle karşı karşıya getirmişti. Arada muvakkat bir sarsıntı yaşanmış olsa bile Uhud'a imzasını atan yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oluyordu. Müşrikler savaşa devam etmeyi göze alamayıp da Uhud'dan çekilince Ashab-ı Kiram Hazretleri savaş meydanına inerek ölü ve yaralıların arasında dolaşmaya başladılar. Ayakta kalanları zaten herkes görüp biliyordu. Ancak kimlerin şehit olup kimlerin de yaralı halde yardım beklediği henüz belli değildi. Tüyler ürperten manzara vardı karşılarında. Zira karşılaştıkları her bir beden paramparça edilmiş, burun ve kulakları kesilerek tanınmaz hale getirilmişti. Şehit olup uçan uçup gitmiş, geride kalanlar da kan seylapları içinde iki büklümdü. Uhud kan alıyordu. Ashabıyla birlikte aynı kaderi paylaşan ve ashabının başına gelenlere çok üzülen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir aralık Saad İbni Rebiye kim bakıp da gelebilir? Acaba o sağ mı yoksa ölüler arasında mı? Onu ben üzerinde on iki ok yarası varken görmüştüm. Buyurunca Ensar'dan birisi kalkacak ve onu aramaya başlayacaktı. Sadibni Meydanı Rebi. dolaşarak ve üç kez adını telaffuz ederek Sadibni yüksek Rebi. sesle bağırmasına rağmen herhangi bir Sadibni cevap Rebi. alamamıştı. En sonunda... Senin haberini... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merak ediyor. Beni de zaten o gönderdi. Diye seslenince cılız bir ses hissetti ve o sesin yanına geldi. Belli ki son nefeslerini alıp veriyordu. Üzerinde yetmişten fazla ok, mızrak ve kılıç yarası vardı. Hafifçe bedenine dokundu ve... Yaşayıp yaşamadığını merak edip... Saad i̇bn Rebi sağ mı yoksa ölüler arasında mı diye sorarak bakmam için beni sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi diye konuşmaya çalıştı. Saad kendini toplayarak ve zorlana zorlana önce... Beni ölmüş bilin dedi. Ardından da şunları ilave etti. Resulullah'a benden selam söyle. <gülüyor> Ona anda cennetin kokusunu aldığımı söyle. Kavmine de benden selam söyle. Ve onlara de ki... ...eliniz tutup... ...gözünüz gördüğü halde... ...şayet Resulullah'a bir şey olursa... ...Allah katında... iki elim yakanızda olur. Ve Allah katında... ...asla bir mazereti bulamazsınız. Bunlar onun son cümleleriydi. Ve son kelime ile birlikte mübarek ruhları da pervaz edip... ...Uhud meydanından uçuverdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkmış... ...amcamın başına neler gelmiş... ...diye tekrarlayarak... ...Allah'ın aslanı Hazreti Hamza'yı arıyordu. Derken onu Hazreti Ali... ...Batnıl Vadi denilen yerde buldu... ...ve doğruca Allah Resulü'nün yanına gelerek haber verdi. Resulullah hızlı adımlarla onun olduğu yere geldi. Hazreti Hamza'nın karnı yarılıp... ...ciğeri çıkarılmış... ...burun ve kulakları da kesilerek... Vücudundan koparılmıştı Bir insanın görülebileceği en acıklı manzaraydı Ve yürek yakan bir görüntü vardı Kalp mahzun olmuş Gözlerde yaş döküyordu Üstünü örtecek bir şey aradı Resulullah Emsardan bir sahabi yöne çıktı Ve üzerindeki elbiseyi çıkarıp Hazreti Hamza'nın üstüne örttü Ancak bu bedeninin tamamını örtmeye yetmemişti bunun üzerine aynı işi bir başkası daha yapacak ve böylelikle yürek yakan manzaraları kapatmaya çalışacaktı. Ancak açıkta kalan sadece Hazreti Hamza değildi. Uhud meydanında 64 ensar, 70 tane açıkta kalmış Hamza vardı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örtülerden birisini Hazreti Cabir'e verecek ve onu babasının üstüne örtmesini söyleyecekti. Halası Safiye binti Abdülmuttalib'in geldiğini görünce... ...aman ona dikkat edin... ...diye seslendi. Belli ki bu haliyle kardeşi Hamza'yı görmesini istemiyordu. Bunu duyan Hazreti Zübeyir... ...annesinin önüne geçip de dayısını görmesine engel olmak isteyecekti. Ancak Hazreti Safiye... ...elinin tersiyle oğlunu bir kenara çekecek... Git başımdan... ...şu anda seni gözüm görmüyor... ...diyecekti. Oysa ısrarla... Ey annecim, Resulullah senin geri dönmeni istiyor diye söylemeye çalışıyordu. Niye ki? Benim kardeşime Allah yolunda müsle yapıldığını duydum. Her ne kadar gönlüm buna razı olmasa da... ...inşallah ben Allah için dişimi sıkar ve sabrederim. ...diye mukabele edip ısrar edince... ...Hazreti Zübeyir hemen koşup durumdan efendimize haberdar etti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ''Yolundan çekilin.'' buyurdu. Metanet insanı Hazreti Safiye, kardeşi Hazreti Hamza'nın yanına gelip, uzun uzun ona dua etti. İstircada bulunup, onun için istiğfar ediyordu. Gördüğü manzara karşısında kendini tutamayıp da, Kureyş'e sayıp döken Ebu Katade'ye, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şunları söyleyecekti. ''Ey Ebu Katade!'' Aslında Kureyş emanete ehil insanlardan müteşekkildir. Onlar hakkında kim haddini aşarsa Allah onun ağzının payını verir. Şayet Allah sana uzun ömür verirse onların ortaya koydukları fiil ve kulluk karşısında kendi amelini hafif görecek, daha fazlasını yapamadığın için üzüntü duyacaksın. Ebu Katade gibi diğer insanların da benzeri mukabelede bulunma isteklerine karşılık Cibril emin gelip düşmana mukabelede bulunmak istendiğinde sadece karşı tarafın yaptığı kadar bir karşılık vermek gerektiğini ancak her halükarda sabredip işi Allah'a havale etmenin daha hayırlı olduğunu bildirecekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin üzerlerindeki zırhları çıkarmalarını ve onları kanları ve elbiseleriyle birlikte gömün diyerek olduğu gibi hepsini Uhud meydanına gömmelerini emretti. Böylelikle Uhud şehitleri yıkanmadan ve üzerlerindekilerle birlikte Uhud'a gömülmüş oluyordu. Cansız bedenini gördüğü zaman dört defa tekbir getirdiği Hazreti Hamza'nın bulunduğu yerde duran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Önüne getirilen her bir şehidi onun yanına koyduracak ve namaz kılıp dua edecekti Böylelikle amca ve süt kardeş Hazreti Hamza için Uhud'da yetmiş defa namaz kılınmış oluyordu Hemen mezarlar kazılmaya başlanmıştı ancak o kadar insanın her birisine müstakil bir mezar kazacak durumları da yoktu. Gelip efendimize durumu arz edince Allah Resulü iki veya üç kişiyi bir mezara koymalarını emredecekti. Denilenler aynen karşılık buluyor ve hiçbir yoruma tabi tutulmadan uygulanıyordu. Sıra kazılan mezarlara şehitleri koymaya gelince bu sefer de hangisini önce mezara yerleştirecekleri konusunda kararsız kalmışlardı. Efendimiz bunun üzerine, Kur'an'ı en çok bilenlere öncelik tanınmasını emretti. Abdullah İbni Amr, İbn Haram'la, Amr İbni Cemuh, harice İbni Zeyd'le, Sa'd İbni Rebi, Numan İbni Malik'le, Abdullah İbni Hassas ve Abdullah İbni Caşla da Hazreti Hamza aynı kabre konulanlar arasındaydı. O gün üç kişi bir arada Uhud'a emanet edilenler de vardı. Efendiler Efendisi, babası gömülmeden önce ona sarılıp ağlamaya başlayan Hazreti Cabir'e bakacak ve ''Onun için ister ağla ister ağlama, siz onu mezarına koyacağınız ana kadar melekler kanatlarını açmış ona gölgelik yapıyorlar.'' buyuracaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün kendisinden önce Medine'ye elçi olarak gönderdiği Musab İbni Umeyr'in yanına da gelecekti. Musab Allah davası uğruna kol ve kanadını feda etmiş olmasına rağmen arkada Resulullah'ı yalnız bırakıp da gidiyor ve ona uzanacak bir elin önüne geçip de engelleyemeyecek olmanın hacaletiyle yüzünü saklamaya çalışmış Uhud'da yatıyordu. Şefkat ve merhametle uzun uzun süzdü onu Ardından Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirip Sadakatlerini ispat ettiler Onlardan kimi üzerine düşeni eda edip Yiğitçe gitti Kimi de o anı intizar etmekteler Onlar verdikleri sözde Zerre miktar inhiraf yaşamadılar mealindeki ayeti okudu. Uhud'un sancaktarı Hazreti Mus'ab'ı örtecek kefen bulunamıyordu. Meşakkatli günlerin yükünü omzunda buraya kadar taşımıştı ama bugün nimetlerinden istifade etmeden Ukba'ya yürüyordu. Durumdan Allah Resulü'nü haberdar ettiklerinde üzerindekilerle baş kısmını örtün ve ayaklarına da izhir koyun buyurdu. ...denilenler yerine getirilince... ...onun baş ucunda durarak... ...Hazreti Mus'ab'ın... ...yarı ot yarı hırka kefenine... uzun uzadıya baktı... ...ve dudaklarından şu cümleler döküldü. Seni Mekke'de ilk gördüğümde... ...üzerinde ne paha biçilmez... ...kıymetli elbiseler vardı. Senden daha güzel giyinen yoktu Mekke'de. Şimdi ise sen... ...saçların dağılmış... Ve sadece eski bir hırkanın içinde, başın bile dışarıda, açıkta yatıyorsun. Nil Produksiyon sundu.